Hayırlı akşamlar muhterem hocam. Babamız vefat etti, üvey annemiz var demişler. Evet. E, miras bölüşürken üvey annemize ne kadar miras evet. vereceğiz? Kaçta kaç oranında? Bunu evet. da sizden cevap bekliyorum. Evet, tabii demişler. üvey anneleri vefat eden kişinin karısı. Kur'an-ı Kerim'de açık hüküm var. Miras ayetleri zaten diğer ayetlerden biraz daha tafsilatlı olarak Rabbimizin kitabında yer almış. Diyor ki Cenab-ı Hak وَلَهُنَّ اَرْرُّبُعُ مِمَّ تَرَكْتُمْ اِلَّمْ يَكُلَّكُمْ وَلَتْ eğer vefat ettiniz ve geride karınızı bıraktınız, çocuklarınız yoksa dörtte bir alır eş. Evet, Ama ve inkânele kumvelet eğer sizin çocuklarınız varsa felehun nessumunu mimmetaraktum bıraktığınızın sekizde bir alır. Şöyle özetleyelim kardeşimize, özet bir cevap verelim. Ee, annelerine yani üvey annelerine ölenin eşi olarak malın sekizde biri verilir. Sekizde biri verilir. Kalan e, yedi pay ise erkeklere iki, kızlara bir olarak dağıtılır. Dolayısıyla e, vefat edenin karısının mirastaki payı 8'de 1'dir. Evet. Çocuklar anladın. olduğu için. Teşekkür ederiz Kemal